Aûzü ve ve ve ve Men ve men Ve ve ve Arapça dersimizde 17. başlıkdayız. Cae iḫvetu Yusuf'e. Yani Yusuf'un kardeşleri geldi. Ve kânefi Misra ve Şami. Meca'atun kema aḫbere Yusuf'u. Ve kânefi Misra. Misr kelimesi, gayrimünterip olduğu için hareketi burada üstünlü fi harfi c. E, ve Şami'deki e, Şam kelimesi fiilen dolayı esreli yani Mısırda ve Şamda mecaatun e, mecaa cu kelimesinden geliyor cu açlık demek mecaat kıtlık mecaatun ve kane ifadesi olduğu manasında Mısırda ve Şamda kıtlık oldu kema akbere Yusufu Yusuf'un haber verdiği gibi. Akber'e haber verdi. Kema gibi demek. Kema aynı zamanda harfi cer olan edaplardan. Kena gibi demek. Kema Akber'e haber verdiği gibi. Yusuf'u haber verme faili olduğu için hareketi ötre. Ve semi'a ehl-üşşâmi. Ehl-üşşâmi mudaf mudafın ileyh. Semia işitti. Şam halkı işitti. Ve semi'a Yaqub işitme fiilinin faili Yaqub. Yine Yaqub da işitti neyi? Enne fi Misra raculen rahimen. Muhtaka ki Mısır'da merhametli bir adam var. Yani Yakup Mısır'da merhametli bir adam olduğunu işitti ve en nefi Mısra Cevaden Kerimen. Yani burada da edebiyat parçalanış yazar. Yani yine Mısır'da onun Cömert ve Cevaden Kerimen aynı manalara gelen şeyler. Sıfat burada cömert, el açık birisi olduğunu işittiler yani. Ve huve ala hazainil ardi. Yani bu adam, raculen dedikleri bu adam, ala hazainil ardi. Yeryüzü hazinelerinin başındaydı. Hazine bakanı gibi. Evet. Enne'yi biliyorsunuz. Nasbedat'ı. Enne fi misra. Fi misradaki e, Mısır kayr demiştik o yüzden harekesi üstün fi harfi cer cevaden kerimen de sıfatı o kişinin haberi yani ve huve ala hazainil erdi cevad cömert Cevâden. kerimen o da cömert demek işte eli açık cömert ee, ve şey hazainil erdi kelimesi de yine muzaf muzafun fakat ala harfi cer olduğu için hazain kelimesi esreli. Yani normalde hazainul ardi cümlemiz bu şekilde olması gerekir. Fakat ala harfi cer olduğu için hazain kelimesini esreledi. Ve kana'n nasu yezhabune ileyhi ve khuzuna ta'ame. Ve kana'n nasu nas insanlar fiilin faili. Yezhabune Gidiyorlardı. Nereye? İleyhi, ona, o adama. Bahsedilen bu adama gidiyorlardı. Ve ye, huzune, alıyorlardı. taame yiyecek alıyorlardı. Burada e, bir yıldızla dipnot vermiş. El hubub diye. Yani aldıkları yiyecek aslında tohumlar idi. Zahire, e, e, bu tarlaya ekilen şeylerin tohumlarıydı. Diye dipnot düşmüş ne alıyorlardı. Etteame, bakın burada nesne. Yani mef'ûl. Mef'ûl olduğu için, etteame, üstünlü. Ve Ersele. Ersele göndermek. Yakubu, gönderme fiilinin faili. Yakub gönderdi. Kimi gönderdi? Ebna'ehû. Eh burada meful Gönderilenler. Oğullarını gönderdi yani sondaki he zamir. Yakuba'ya İsme dönen zamir. İla misra ila da harfi cer Mısır'a gönderdi. Ee, Mısır Mısır gayrimunsarif olduğundan dolayı üstünlü bil mali mal ile li tu bitta'ame yiyecek getirsinler diye eta getirmek yani gelmek demek etâ. Fakat bir harfi ile birlikte kullanıldığı zaman getirmek manasına geldiğini daha önce söylemiştik. Mesela vehebe de gitmek demek. Ama vehebe bir diyerek, bir şey ekleyerek bir harfi ile yaparsak götürmek anlamına gelir. Mesela vehebe bir kitabı. Kitabı götürdü. Kitap götürdü. Burada da etâ fiili bir harfi ile tavama bağlanmış bir, bir harficer olduğu için ta'am esreli liye tu buradaki li getirmesi için liye tu getirmesi bu için da harficir, bu da harficer evet liye tu bakın çoğul ye tu getirmeleri için yiyecek getirmeleri için onları bil mali mal ile gönderdi mısıra bu teki de be de hocam de harficer evet ve bakiye bin Yamino bakiye kalmak demek bin Yamin oğlunun ismi ve bakiye bin Yamino in de Validihi in de yanında demek Validihi babasının babasının yanında kaldı li enne çünkü li enne çünkü demek burada Yakub enne Nasbed. nasbedat olduğu için Yakup üstünlü. li enne Kâne Yuhip buhu cidden, çünkü Yakup onu çok seviyordu. Yakup bin çok seviyordu. Yuhip buhu seviyordu. Yeah. Yuhip bu seviyor. Yuhip buhu onu seviyor. Kâne idi seviyordu, cidden çok. Ve ne kâne yürüydu? En yeb de anhu. ''Ve ma makane ma kâne, kâne idi, oldu. Ma olmadı, değildi. Ve ma kâne yurîdu, yurîdu istemek demek, irade etmek, istemek, istiyordu. Ve ma nefi olduğu için istemiyordu, oluyor. ''Kâne yurîdu istiyordu ve ma kâne yurîdu istemiyordu.'' Yani buradaki olumsuzluk katıyor. Ne istemiyormuş? En yeb o de anhu. Kendisinden uzaklaştırılmasını, uzaklaşmasını istemiyordu. Kendisinden uzaklaşmasını istemiyordu. Yeb o de be adeden geliyor. Be ade uzaklık. Bu, niye oldu anhu zamir. Kendisine dönüyor. Anhu kendisinden uzaklaşmasını istemiyordu. Uzaklaşmasını Efendim? Uzaklaşmayı istemiyor Uzaklaşmasını. Uzaklaşmasını. <gülüyor> Yeb-u'de. Bakın meçhul fiil. yeb adu demiyordu. da. yeb -adu deseydi uzaklaşmayı olurdu. Yeb-u'de uzaklaşmasını ona döndürüyor. Ve kane Yakubu, yaxafu, yaxafu, kafdan geliyor korkmak. Ve kane Yakubu yaxafu korkuyordu. Yakup korkuyordu. Neyden? Aleyhi, onun için, onun hakkında. Kema gibi demekti. Kema kane yaxafu, ala Yusuf'e. Yusuf harfi şey, gayrimüslif olduğu için ala harfi cildinden. Ancak nasb ile etkileniyor. Nasb yani Yusuf'e oldu. Ala Yusuf'e olması gerekirdi. Fakat gayrı olduğu için Yusuf'e oldu. Gayrı mısarrif üstün değil ama damla olabilir değil mi? Damla olur tabii. Ama sadece, sadece esre alacağı yerde üstün alır. Yani Yusuf'a korktuğu gibi onun hakkında da korkuyordu Yakup Aleyhisselam. Dünyanın hakkında da korkuyordu, endişeleniyordu. Ve teveccehe ve teveccehe yönelmek demek. Veceh, vecih, yüz demek. E, yönelme manasına da gelir işte. E, Vücuh, açılar mesela, açı manasına da gelir bu. Burada teveccüh yönelmek. Ve teveccehe İhvetu Yusuf'e Yani buradaki teveccühedeki H zamir değil. değil. Değil. Fiilin aslında vecih. Vecih yüz demek. Ama teveccühe yüzünü dönmek demek esasında. Oradan geliyor. Yönelmek. Teveccühe yani kelimenin aslında geliyor bu he zamir değil. İhvetu Yusuf'e ee, Bakın bu teveccüh fiilinin faili kimlermiş? İhvetu kelimesi, kardeşleri, İhvetu Yusuf'e, mudaf mudafun ile ihvetü Yusuf'e olması lazım ama gayrimusarif olduğu için Yusuf'e oldu. İhvetu Yusuf'e, Yusuf'un kardeşleri yöneldi. Nereye? İla Yusuf'e aleyküm selam Yusuf e, Yusuf ve Yusuf'e, Yusuf'a yöneldiler. vehum onlar, vehum onlar la ya'rifun, bilmiyorlar bilmiyorlardı. Neyi? ennehu, yani Yusuf Muhattaki o Ehuhum Yusuf, o, onun yani bu Mısırdaki hazine bakanının kardeşleri Yusuf olduğunu bilmiyorlardı. Ehuhum kardeşleri. Enhu, bu işte oradaki sılayı sağlayan şey En gibi yani mesela ya'rifun bilmiyorlardı Neyi neyi sorusun en nehuyla e, bağlıyoruz en onun yani Yusuf'un ehuhum kardeşleri olduğunu kardeşleri Yusuf olduğunu bilmiyorlardı onu vehum yine onlar la ya'rifun bilmiyorlardı Neyi bakın yine en nehuyla bağlıyoruz burayı en nehu lezi o Yusuf ki kanefil bi'ri kuyudaki Yusuf olduğunu bilmiyorlardı. Yusuf ellezî buradaki ellezî bu da sıl ba e, Yusuf'u Yusuf bu dolayı mı diyor soruyor? Yok. Bu Yusuf'u Fernando konuşuyorum. Enne enne e, Yusuf'u etkilemiyor burada. O enne en neden sonra bak e, zamir geliyor zaten he. İsmi o yani. İsmin yerine geçen bir zamir var burada. Hu. Enne hu Yusufu. Yani bundan sonra e, cevap geliyor Yusuf. Yani bunun şeyi değil bu. Zamiri asıl zamiri o değil. İsmi değil yani Ennen'nin. Ennen'nin ismi burada hu. O. Yusuf'u'llezi kâne fil bi'ri kuyuda olan Yusuf olduğunu bilmiyorlardı. <gülüyor> Ellezi bağlaç <gülüyor> o ki yani Elle... tabi lezi o Yusuf <gülüyor> ve hum Yezun ne? onlar zannediyorlardı. Ne zannediyorlarmış? Ennehu yani Yusuf ennehu kad mate. Ölmüş olduğunu zannediyorlardı. <gülüyor> kad mate mate mevtten geliyor. Mate öldü. Kad mate ölmüş olduğunu ennehu kad mate. Onun ölmüş olduğunu zannediyorlardı. Yezo'nun zannediyorlardı burada. Ve keyfe layemut nasıl ölmesin ki? Nasıl ölmemiş olabilir yani? Ve kane fil bi'ri. O kuyudaydı. Ve kad kane fil bi'ri. O kuyuda idi. Bir kuyu demek. Fil bi'ri kuyuda kane idi. Ve kad geçmiş zaman diyli mişli geçmiş zamana veren şey Dili oluyor, Dili oluyor evet. Kâne fil bi'ri ve kânetil bi'ru amikaten Kâne fil bi'ri yani o kuyudaydı. Kâne fil bi'ri o kuyudaydı ve kânetil bi'ru. Bakın bu sefer Kuyunun sıfatına geçiyor. Kuyunun vasfına geçiyor. Ve kânetil bi'ru. Bir dişi. Ee, ve kânet, o yüzden dişi geldi. Ve bir bi'ru. Bir kelimesi de ötreli. Kânenin çünkü faili burada, kuyu. Ve o kuyu amikaten, kânenin haberi amikaten, haber olduğu için üstünlü, derin idi çok derindi. Amika. Amik derin demek. Dişi olduğu için sıfatını amikaten diyerek vermiş. Kuyu dişi ya. O yüzden amikaten diye vermiş. Dişi şey olması amikten mi olacak? Evet amikan. Kâle fil birri şey. Birri. Birri. Bu da mesela o'yu Gizli zamir. bizim Türkçe'deki gizli zamir gibi. Kuyuda idi. Kuyuda idi, kuyuda idi. Kuyuda idi ve kuyu da çok derindi. Ve kânetil bir ru, yine aynı kalıpta, fil rabeti, rabenin orman olduğunu söylemiştik. Ormandaydı kuyu. Ve kânetil rabetu, yine gâbe de dişi. Zaten müminlere istahasından alameti belli. Ve kânet ilâqabetu muhishaten, muhisha neydi? Vahşetten geliyordu, ıssız, Issız idi. Ve kânet ilâqabetu bu da kânenin haberi olduğu için yine üstünlü. Ve kâne zalik, ve kâne Ayrıca vakit geceydi. Evet yine e, gecede olmuştu bu. Yani o yatıkları zaman gece orada kalmıştı. Çünkü Bunu kast Ki harfi cer mi oluyor? Harfi cer evet. Fil Leyli. Geçare Buradaki zal evet. gecede idi. Fâlike bu demek. Yani bu olayı kast ediyor. Ama bu olay gecede. değil. He, gece olmuştu. Ve kâne l -leylu muzlimen. Gece ise karanlık idi. Kâne'nin ismi olduğundan, leyl kelimesi ötseli, muzlimen de haber olduğundan üstündü. Muzlim, zalemeden gelir, karanlık. Zalaam, zalaamdan gelir. Zulüm, yani olarak aynı kelim, aynı harfler ama e, belki bir bağlantısı vardır. Çünkü hadiste şöyle buruluyor: "Zulüm kıyamet e, günde karanlıklardır" diye geliyor hadiste. Yani zulmü zalam fil kıyame, yani kıyamet günde bu zulümler karanlık sebebi olacaktır. Yani belki e, Araplar bu sebeple zulme e, zulüm kelimesini kullanmışlardır. Yani aslı karanlık. Efendim? He, zulmet. Fiz zulumat. Fiz zulumat ve nur. Yani nur aydınlık, zulumat karanlıklar. Mesela mesela zalim eder, zulmün alıkoyun dediği kelime aynı kelime onlar. Evet. Yani harfler kökü aynı. Kökü aynıysa bilin ki eee yani Araplar arasında bu kelimenin buna kullanılması bir bağlantıdan dolayıdır. Mesela ahmak kelimesi de böyle. Ahmak. Ahmak Arapça bir kelime. Ahmak kelimesinin aslı pazarda zarar etmek demek. Himak ifadesi pazarda zarar etmektir. Ahmağı aptal manasına kullanırlar. Yani karın zararını bilmez manasında doldu. Evet, Yusuf suresinin 58. ayeti. Ve ca'e ihvetu Yusufe. Fedekalu alayhi fe'arafehum ve hum lahu munkirun. Ve ca'e ihvetu Yusufe. Yusuf'un kardeşleri geldi. Eee Yusuf mudaf mudafun ileyh daha önce geçti bir önceki sayfada. E girdiler. Girdiler aleyhi yanına. Yusuf'un yanına girdiler. yani birebir motamot verirsen üzerine girdiler gibi anlaşılır. Fakat dahalu aleyhi, dahale aleyhi yanına girdi demek. E fe'arafehum, fe'arafehum e onları tanıdı. Yani Yusuf onları tanıdı Aleyhisselam. Vehum onlar ise lehu munkirun munkirun tanıyamadılar demek yani tarif ve tünker tanırsın veya tanımazsın yani bu manadadır. münker lafzı tanımamaktan geliyor e, çirkinliğe münker denmesi hoş görmemek beğenmemek Me hangisi hum zamir hum, hum. onları tanıdı Fara onları tanıdı. Yani Yusuf tanıdı. Ve hum onlar ise lehu onu munkirun. Tanımayanlar idiler. Tanımadılar. Yusuf çoğul mu Yok, tekil. Lehu Yusuf'a, Yusuf'a dönüyor. Onlar onu. Ve hum çoğul. Onlar lehu onu. <gülüyor> lehu onu. onu hum lehu onu. Onlar onu munkirun tanımadılar. Aslında munkirun e, meful kal, kalıbında, fakat e, lehu munkirun diye verildiği için bu kelime biz Türkçede tanımadılar diye karşılıyoruz. Yani birebir motamot verecek olursak şöyle dememiz lazım bunu. Vehum onlar ise lehu ona karşı ona karşı, yusufa karşı munkirun, munkirler idiler. Yani tanımayanlar idiler. Fakat bu Türkçede anlaşılmaz bir ifade olur. Onun yerine onlar onu tanımadılar. Kanu munkirin. Kanu munkirina. Buradaki üstünün sebebi çoğul olmasından dolayı. Yani efendim Hayır hayır, Munkiri ne? oradaki çoğul taksından dolayı. Kanu Munkiri ne? Yusuf'e Yusuf için tanımayanlar. Mutemut böyle. Ama Yusuf'u tanımıyorlardı. Kanu idiler. Tanımıyorlardı. Munkiri ne? Li Yusuf'e. La yarifonehu. Yani aynı şey. Ya nehu, la ya nehu. Onu tanımıyorlar, bilmiyorlardı. Ve lakin ma enkerahum Yusuf'e bel arafahum Lakin ma enkerahum Yusuf'u Yusuf onları tanıdı. Buradaki maden de tanıdı değil mi He. Onu olumsuzladı yani tanımam, tanımazlıktan gelmediği gibi şey yaparsın yani Yusuf onlar tanıdı yani burada mesela birebir Türkçe karşını zaten verememiş ne demiş? fakat Yusuf onları tanımıştı fakat Yusuf onları tanıdı böyle vermiş bu biraz yazarın eleviat yapmasından kaynaklanıyor yani aynı şeyi farklı ifadelerle belirtmekten. Ee, yapamamış ki. Yusuf'u tanımıyorlardı fakat Yusuf onlar tanımıştı fakat Yusuf onlar tanıdı. Yani bu hiç yani edebi ifade değil yani. Türkçenin fakirliğinden aslında bu. Şöyle dese belki edebiyat yansırdı. Yusuf onlar tanımıyor değildi nitekim onları tanıdı. Ne dese e, bak yazarın kastettiği de bir mana vermiş olurdu. Şey anlaşılmaz bu diyorlar. Ama araçça uyuyor mu şimdi? He işte uyuyor. Yusuf onları tanımıyor değildi. Nitekim tanıdı. Tanımıyor değildi değil, nasır. Ma ma enkerahum. Bunları tanıdı mı? işte olumsuzun olumsuzu olduğu evet. enkere tanımamak ma enkere tanımamayı tanımaya çevir he olumsuzun olumsuzunu olumlu hale getirdi yani yani ya, tanımadıklarını bildiği anlamında olabilir mi? değil Arafa Yusuf'u Yusuf bildi tanıdı bildi anladı ki yani anladı enne hâ i Hümüllezîne el-kavuhu fil-bi'ri Yusuf bildi ki işte onlar var ya Bu gelenler kardeşleri Hümüllezîne onlar ki Hümüllezîne onlar ki el Kendisini fil-bi'ri atanlardır el atmak el ona attılar Hümmüleziyine el kavu onu atanlar kuyuya kuyu atanların bunlar olduğunu Yusuf anladı. Ula Onlar ula -i bunlar yani bunlar heer bunlar. Heer ülây kelime nasıl öyle? Yani bu işaret sıfatın aslı Tabi, onlar, bunlar. Ha ülây il kafiruun, ha ülây zâlimuun bunun gibi. <gülüyor> onlar ki, Türkçe'de mesela ellezine, humurlezine, ha ülây humurlezine, işte onlar ki yani bu manayı verir. <gülüyor> ve enH ül yine onlar hummülezine işte bunlar işte bunlar kanu y yürü ne katlehu velakin Allah'e hafizahu ve enül işte onlar humülllezine ku yürü ne katlehu Yusufu öldürmek isteyenlerin takenderiydi. Velakin Allah'e hafizahu. Fakat Allah onu korumuştu. Lakindeki inne Allah lafzını üstünledi. Hafizahu Yusuf'u korudu. Katlehu Yusuf'u öldürmek istiyorlardı. Yuridu ne katlehu. <Gülüyor> hu, he. Hu'daki zamir Yusuf'a dönüyor. Kendisini öldürmek, zaman, öldürmek zaman, istiyorlardı. Hafize hu var ya. Evet. Hafize olması gerekmiyor. Onun haber değil mi? Hu burada zamir. Hafize olması gerekmiyor. Şimdi fiillerde... Fiil Tabii. Fiillerde bu, bu gerekmiyor. Hafizahu, hu, <gülüyor> hafize korumak. Mesela hafize yani Allah onu korusun. Hafizuhullah denmez de Hafizahullah. Yani fi fiilin kendi harekesi o. Velâkinne Yûsüfe İnne nasbedatı Yusuf'u nasbetti. Velâkinne Yusuf'e? lem yekull lehum Onlara demedi. Lehum onlara. Yekul Söyledi. Lem söylemedi. Yani olumsuzluyor. Lem yekul söylemedi. Şeyen. Hiçbir şey. Hiçbir şey söylemedi. Ve lem yefzah vahhum Fazaha utandırmak demek. Utanmak. Padaha. Yefzah hum. Onları utandırmadı. beyne Yusuf e ve ihveti. Beyne Yusuf'e ve ihveti. Yusuf ile kardeşleri arasında. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Lem geçmiş zaman olumsuz eki, şeyi edatı. Lem yakul. Cezmedatıdır aynı zamanda. Yani kendisinden sonra kelimeyi cezimli yapar. Lem yakul. Söylemedi. Yakul. Yakul. Yekulu, yekulu söylüyor. Bak muzari bir kalıp bu. Söylüyor yekulu. Lem yekul söylemedi. Söylemiyor değil bak. Eğer söylemiyor diye muzari geniş zaman söyleseydik la kullanırdık. La yekulu. Diyebiliriz Ve lem yefzahum, yine onları utandırmadı. Fadaha utanmak. Yefzah, yefzahu, yefzahhu, onu utandırmak. Lem yefzahhu, onu utandırmadı. Lem yefzahhum, onları utandırmadı. Yusuf ile kardeşleri arasında. Ve kellemehum. Yusuf'u kelleme, konuşmak. Ee, kelam etmek. Yusuf'u fail yani konuşan Yusuf ve Yusuf'u yani onlara Yusuf konuştu ve kale lehum ve onlara şöyle dedi min eyne entum siz nerelisiniz neredensiniz nerelisiniz sorusu böyle min eyne ente mesela sen nerelisin neredensin aslında ama sen nerelisin Türkçedeki karşılığı böyle min eyne entum siz nerelisiniz Kalu dediler ki min Kenane biz Kenan şehrindeyiz. Kenan da gayrimüsarif. Min harfi cer ama gayrimüsarif olduğu için min Kenane oldu. Kenan şehrindeyiz. Kenanlıyız. Kale men ebu babanız kim? Babanız kim dedi? Men ebukum. kum. Ebu ke senin baban. Ebu ki bayana itap bayana itap senin baban Ebu Ebu onun babası Ebuhum onların babası Ebana bizim babamız Ebi benim babam Benim babam yani. Ne? Ebu kum. Men ebu kum. Men kim? Ebu kum. Babanız kim? Şeyde en tüm dedik ya. Orada tüm dedik. Orada niye kum? En tüm siz demek. Ama zamirlerde kum. Selamun aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. En K tüm bir şey demek, kelime. Tabi. Bu ek. Bunlar zamir ekleri. Kalu, dediler ki Yakub ibn bin İshak ibn-i İbrahim aleyhim vesselam. Dediler ki İbrahim'in oğlu, İshak'ın oğlu Yakuptur Bakın burada mudaf mudafın ile zincirlemesi var. Ee, Yakub ibn ya İbn-i İshâk'a İshâk'ın oğlu İbn-i İshâk bur, Burası şey Mudafun-i mudaf mudafun Ley Ub'n-i İshâk'a İshâk olduğu için üstünlü İshâk'ı olacaktı Yani e, bin ifadesiyle Yani oğlu diyeceğimiz zaman İbnu daki ötre İbnu. Ondan sonra gelen isim mudafın iley kendisine izaf edilen kimin oğluysa o da esreli olur. Eğer isim gayrimunsarif değilse, gayrimunsarifse üstün olur. Burada olduğu gibi. Mesela e, Abdullah ibnu Abdullah İlk kelime, çünkü Abd kelimesi, Abdirrahman. Abdurrahman derse Galat olur. Mesela Ali İbn-i Ali ibn, Abdurrahman derse bu hatadır, yanlıştır. Ali İbn-i Ebu Abdullah. Ebu Abdullah Galat. Yanlış. Ebu Abdillah, çünkü bu mudaf, mudafinilehtir. İlk olarak neyi e, eseliyor? Ab kelimesini yani bileşik isimlerde böyle ilk kelimeyi ilk ismi e, harekeler. Mesela Rasulullah, Rasulullah diye bilmen için amil gerekli. Muhammedun Rasulullah deriz. Rasulullah'daki Rasulu kelimesi mudaf. Rasulullahi Allah lafsı mudafın iley. Rasulullahi Allah'ın Resulü. Resulullah'e olmaz. Hatadır. Resulullah'u hatadır. Rasulullahi, yani Resul Allah'a izafe edilmiş Allah'ın Resulü. Min Resulillah'i mesela Min, Allah Resulü'nden Min Resul Resul kelimesinin son kesil. Lam. Resulillah'i Lillahi de ki Allah lafsının harekesi ise mudafun ileyhi olduğu için zaten esredi. Eşhedü enne Muhammeden bak Muhammeden Muhammedun derse atadır. Enne çünkü onu ne yaptı? Nasb etti. Muhammeden Rasulullah. Resulallah diyebilmen için Resulallah diyebilmen için nasbeden bir edat gerekir. Mesela enne Resulallah dersin. Enne Nasbedatı. O yüzden Rasulallah dersin veya Ya Rasulallah Ya Rasulullah dersen bu hata. Çünkü Ya Nasbedatı burada münada var. Ee, nasbeder. Ya Rasulallah Ya Rasulallah Burada da işte Binu, Bin Ebu, Bin bunun gibi e, isim şeyleri veya Bintu bunlar Mudaf Mudafın İlih e, ahkamına tabi. Yakub'u bunu ishaqi. Ama ayrı isha, gayrimusarif. Bu yüzden ishaqa oldu. İsaqab ni Niye e, binu olmadı da ni oldu? Zincirleme, ha, zincirleme mudaf mudafun ile neydi mudaf mudafun ile isim tamlaması. Zincirleme isim tamlaması olduğu için ishaqab ni Bak baştaki İbnu'ydu değil mi? Burada İbni oldu. İbrahim'e İbrahim de yine gayrimusarif olduğu için üstünlüğü. Kale dedi ki Hellekum Ehun Aharu Hellekum Sizin Sizin mi? Sizin var mı? Ehun Bir kardeşiniz Bir kardeş Lekum Ah Bir kardeş Sizin bir kardeşiniz Var mı? Ahar Başka sizin başka bir kardeşiniz var mı? Dedi. Kalu, dediler ki, ne an? Evet. Lena ehun, ismuhu bin yaminu. Lena ehun, lena bizim için, bizim. Bizim ehun, bir kardeşimiz var. Bakın buradaki var manasını, li harfi cerrinden dolayı, le harfi cerrinden dolayı, Estağfurullah iyilik edatından dolayı e, Veriyoruz Lena ehun Bir kardeşimiz var İsmuhu onun adı Binyaminu Onun adı Binyamin Dir <gülüyor> Kale Dedi ki Limaza lem ye'ti akum Limaza niçin Lem ye'ti gelmedi ne akum Sizinle beraber. Mea beraber demek. Kum siz. Mea kum sizinle beraber. Niçin gelmedi? Kalu Dediler ki li enne çünkü validenâ bakın validenâ neden üstünlü? Enne'den dolayı. En neden dolayı. Lienne, li enne li harfi cer değil mi? li harfi cer fakat e, en yakın edattan etkileniyor isimler. Burada isme en yakın edat yani valid kelimesine, baba kelimesine, ismine en yakın edat inne. enne. li değil. Arada enne var. Bu sebeple li onu cer yapmıyor da enne nasip ediyor. Li enne validenâ. Validinâ değil. Validenâ babamız. nâ bizim. Valid, baba. Çünkü babamız La yetrukuhu La yetrukuhu Onu bırakmaz. Ve la yuhibbu Sevmez. Neyi? En yebude anhu Kendisinden uzaklaşmasını well sevmez. Ondan uzak kalmayı sevmez. Onun kendisinden uzaklaşmasını Burada tercümeyi yanlış vermişler. Yani uzaklaşma fiilinin faili Yakub Aleyhisselam gibi e, tercümeyi vermişler. Fakat burada fail e, Bin Yamin. Onun uzaklaşmasını istemez. La yuhibbu istemez. Yani hubbe sevmek demek aslında ama bu e, istemek ve istememek yani olumsuzladığın zaman istememek bu manayla karşılanır Türkçe'de kale dedi ki yani Yusuf Aleyhisselam li eyi li eyi şeyin hangi şey için li için demekti harfi cer eyi eyi eyu aslında kelimelerin aslı eyudur hangi demek he li'den dolayı li eyi şeyin hangi şey için yani niçin li eyi şeyin hangi sebeple hangi şey sebebiyle Layetrukuğu onu bırakmıyor, ondan ayrılmıyor. Helhuve veledun sagirun cidden helhuve o mudur? Helhuve o mudur? Ama e, bu kadarla kalmıyor cümle. Veledun çocuk değil midir oldu bak? O çocuk değil midir? Sagirun veledun sagirun sıfat mevsuf. Küçük bir çocuk değil midir? Cidden çok çok küçük bir çocuk olduğundan dolayı mı yani? O küçük bir çocuk mu? O çok küçük bir çocuk mu? Niye ondan ayrılmıyor? Helhüve Hel midir midir anlamını katıyor soru Huve çocuğa dönüyor, binyamine dönüyor Helhüve ve veledun o bir çocuk mudur? Bu kadar kalsaydı cümle <gülüyor> küçük bir çocuk mudur? cidden çok küçük bir çocuk mudur? o çok küçük bir çocuk mudur? yani bu yüzden mi ayrılmıyor ondan? kalü <gülüyor> la dediler ki hayır ve lakin kâne lehu ehun ismuhu yusufu lakin bizim bir kardeşimiz vardı ki adı yusuf idi Yusuf adına bir kardeşimiz vardı. Zehebe me'ana merraten. Bir defasında bizimle beraber gitmişti. Ve zehebna nestebiku. Biz de onunla beraber yani nestebiku, yarıştık, koşu yaptık. Ve terekna Yusuf'e. Terekna, terk ettik, bıraktık. İnde meta ina Yusuf'e burada nefol olduğu için üstünlü ve terekna Yusuf'u e, Yusuf bıraktık. İnde meta ina. İnde harfi cer. Yanında demek. Meta ina meta eşyalar. Meta ina eşyalarımız. Eşyalarımızın yanında bıraktık. Ve ekalehu bu ve kurt onu yemiş yedi. Kurt onu yedi. Fe ekalehu bu Tercümesine bakarsanız bu cümleyi baya bir süsleyerek yani birebir karşılığından farklı bir şekilde vermiş. Ne demiş? Onu eşyalarımızın yanında bırakmış, yarış için yanından ayrılmıştık, geldik ki kurt onu yemiş. Bakın burada mesela geldik ki, böyle bir ibare yok. Yine yukarıda kıra birlikte gelmişti ifadesi de yok Arapçasında. Yani e, biraz serbest tercüme takılmış tercümesini yapandı. Yorum katmış yani. Dahike Yusufu fi nefsihi. Fi nefsihi kendi kendine ne kendi nefsinde kendi kendine. Yusuf güldü. Dahike <gülüyor> gülmek demek. Yusuf kendi içinden güldü yani kendi kendine güldü. Lakin lem yekul şeyen. Fakat bir şey söylemedi. veştâka Yusufu ilâ ehiyhi bin yâmîne buradaki veştâka <gülüyor> iştiyak şevk kökünden gelir iştiyak <gülüyor> Türkçe'de de kullanılır Osmanlıca ya girmiş bir kelime arzu duymak demek veştâka <gülüyor> Yusufu yani bu fiilin faili Yusuf olduğu için ötredi ilâ <gülüyor> ehiyhi kardeşine ilâ harfi cer olduğu yüzden herkes. Aslında bu harfi cerler zamiri etkilemiyorduk da dedim. Kelimeyi etkilediği için zamir ona göre şekil alıyor. ila ahihi Ahihu olmaz. Ötre olacağı zaman ehuhu olurdu. Fakat ilah harfi cerinden dolayı ahihi Binyamine kardeşi Binyamine özlemişti yani. Arzuladı. Ha, arzuladı. arzuladı. arzuladı. Unutti Binyamin buradan meful. Binyamin burada meful. Mef meful olduğu için üstünlü. Yani ihtiyaç fiilinin eee mef'ulü. Yani özlenen kişi, arzulanan kişi. Ne? zamir var. Zamir var. Arada zamir var. O muzafını yeyi bozuyor. Bozar mı muzafını yeyi? Tamam. Ve eradallahu Allah diledi. Neyi? En yemtehane yemtehine en yemtehine imtihan etmeyi Yaqube imtihan fiilinin de mef'ulü Yaqub merraten fâniyeten ikinci bir defa Allah Yaqub'u imtihan etmeyi diledi. Merra defa demek. Merraten. Defa kez bir defa daha, bir kez daha iki, saniyeten ikinci bir defa, ikinci bir kez imtihan etmeyi Yakub'u diledi. En yemtehine en nasbetti. Yakub'e imtihan fiilinin mef'ulü olduğundan dolayı üstün. Evet, Merraten, saniyeten sıfat mevsuf. İmtihan şey, yemtehine olresi. imtihan imkan demek. İmkan imkan. İmtehine. Yemtehine. Enden dolayı, enden dolayı yemtehine. Yoksa yemtehine mi olur? Ne Evet, o yemtehinu olurdu. Bu kökü. Ne? Kökü mihendir. Mihnet de buradan gelir. Mesela mihnet, bela, musibet, deneme. Mesela mihnetu halkul Kur'an. Halkul Kur'an fitnesi denilir. İmtihan yani. Fitne de imtihan demek zaten. Ee, mihne kelimesi bunun tekilidir. Mihen çoğuludur. Mihen imtihanlar demek yani. Ki, ye, ye muzarat. Yemtehinu. imtihan etmeyi. Allah imtihan et, etmeyi. Allah imtihan ediyor. <gülüyor> Ye muzarat yani geniş zaman. Mesela feale, feale yapmak demek. Yefalu yapıyor. İmtehene imtihan etti. Yemtehinu imtihan ediyor. Ama buradaki en ile mastarlaştırma var ya en ile imtihan etmeyi o yüzden muzarî en ile mastarlaştırmak istediğimiz zaman muzari ya, muzaratiyası konulur veya veya t de olur. Muzarat da olur. Gemte. Gemte hino. İşte iftial kalıbında o. İmtihan etmek. Yani denemeden geçirmek. Kalıp. Çok. Kalıplar çok yani. 36 kalıp var eğer bu kalıbı şey yapıyorsan 36 tane kalıp var 18 değil lehum, onlara emretti Yusuf'u kim emretmiş? Yusuf emretmiş, He, Yusuf emretmiş. çünkü hareketi ötre bu ötre o fiilin faili olduğunun alameti Fe emere Yusufu Yusuf onlara emretti demek. Bi ami yiyecek emretti. Yani yiyecek verilmesini emretti. Bir harfi cer. Ve kale lehum, ve onlara dedi ki tuuni tuuni <gülüyor> bi ahin. Ahin etafilini bir harfi cerri ile kullanmış. Eta neydi? Gelmek. Bi ile getirmek. İ, tu ni, tu ni'deki ni, buradaki bana demek. İ, tu ni, siz getirin. Çoğuluğa hitap bu. İ, tu getirin. Çoğuluğa hitap. Ni, bana getirin. Bi ehin. Yani bana kardeşinizle gelin. Bana kardeşinizi getirin. Lekum min ebikum. Ehin lekum. Kardeşiniz min ebikun babanızdan olan kardeşiniz. Yani baba bir kardeşiniz. Demek ki Yusuf ile baba bir değil, baba birler, anne bir değiller. Nasıl oldu? Baba bir kardeşinizi getirin. Evet. Babanızdan kardeşinizi getirin. Babanızdan olan kardeşinizi getirin. Evet min ebikum, baba bir olan kardeşinizi getirin. ve la ne ta'amen iza lem tu bihi cümle devam ediyor. ve la ne ta'amen bir yiyecek bulamazsınız. ta'amen <gülüyor> mef'ul tecide fiilinin yani muhataplarına hitap olduğu için tecide diyor. Tecidûn. Siz bulursunuz. La tecidûn. Siz bulamazsınız. Tecidûne ta'amen. Bir yiyecek. Neful olduğu için ta'amen. Bir yiyecek bulamazsınız. İza lem tu bihi. Eğer onu getirmezseniz yiyecek falan yok size. Yani bulamazsınız. Buradaki illa getirmediğiniz zaman Tabii. onu getirmezseniz. Getirmezseniz yani getirmediğiniz zaman. Yani bir nevi şart gibi görev görüyor burada. Ve emera Yusufu, yine Yusuf emretmiş. Bi malihim, mallarını, mallarını burada e, ücret kastediliyor Çünkü onlar yiyecek almak için ücret olacak mal ile geldilerdi. Bi malihim, mallarını nasıl emretmiş? Tebudia fî meta'ihim, yani getirdikleri ücretleri de yine kendi eşyalarının arasına konulmasını emretti. Yani ücret almadı onlardan demek istiyor. Bir malihim. Yusuf onlara mallarını e, emretti. Onların mallarını emretti. Fe konuldu. Vada koymak. Vudi'a konuldu. Meçhul da vermiş. Vudi'a. Fu ile kalıbında meçhul siga. konuldu. Fi meta'ihim. Meta eşyaları. Him onların eşyaları. Onların eşyalarının içine arasına konulmasını emretti. Evet. Bir sonraki ders Beyne Yakube ve Ebna'ihi ihi Yakub al ile oğullar arasında. Kim konuşma yani? Beyne arasında. Arasında demek evet. Yanlış hatırlamıyorsam Beyne de eee harfi cer. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve esteğfuruke ve töb